1990'ların sonlarına doğru Amerikan yeni muhafazakarları soğuk savaş sonrasının yeni şer gücünü buldu. Dört bir kıtada gizli hücreleri ve binlerce militanıyla son derece örgütlü ve güçlü bir örgütlenmenin dünyayı tehdit ettiği ilan edildi. Hem her yerde hem hiçbir yerde görülmez bir düşmandı bu. Adı da El-Kaide. <Gülüyor> Fakat bu tehdit ne kadar gerçek? Tarif edildiği şekliyle El-Kaide diye bir örgüt var mı? Bu soruların yanıtlarını aramak için Amerikan yeni muhafazakarları ve radikal İslamcıların izini sürdüğümüz öykümüze kaldığımız yerden 1990'ların sonlarından devam edeceğiz. 90'ların sonlarında Usame Bin Laden 10 yıl kadar önce ayrıldığı Afganistan'a geri döndü. Yanında 10 yılı aşkın zamandır birlikte çalıştığı İslamcı hareketin en etkili ideologlarından Eymen El Zevahiri de vardı. Afganistan sonrası İslam devrimlerini yaygınlaştırma çabaları birer birer hezimetle sonuçlanmıştı. İslami Hareketler Tarihi Profesörü Jil Kepel bu hayal kırıklığının Bin Laden ve El Zevahiri üzerindeki etkisini şöyle anlatıyor. They had no revolution at all. I mean they had failed in their takeover. Hiçbir devrim olmadı. İktidarları devremediler. Kitlelerin ayaklanma kabiliyetine olan inançlarını ise kaybettiler. Sadece bir öncü gücün başarılı olabileceği yolundaki inançları güçlendi. Bu aşamada öncü gücün kitleleri harekete geçirmesi için izledikleri stratejiyi tamamıyla değiştirmeye karar verdiler. O zamana kadar hedef aldıkları yakın düşman diye tanımladıkları bölge rejimleri yerine uzak düşman adını verdikleri batıyı Amerika'yı vurmaya karar verdiler. Bu tür eylemler kitleleri daha çok etkileyecekti. Bin Laden El Zevahiri yeni stratejilerini 1998 Ağustos'unda uygulamaya koydular. Kenya ve Tanzanya'daki Amerikan elçilikleri önünde patlatılan dev intihar bombaları 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Eylemler Batı'da şok etkisi yarattı ve Bin Laden'in adı ilk defa terörist lider olarak Batı kamuoyunun zihinlerine kazındı. Kenya ve Tanzanya saldırılarını gerçekleştiren intihar eylemcileri, Afganistan'daki İslamcı kamplarda eğitim gören militanlar arasından Usame Bin Laden tarafından seçilmişti. Ama Bin Laden'in çevresindeki küçük bir grup dışında ciddi bir örgütü yoktu. Afganistan kamplarında eğitim gören savaşçıların büyük bir kısmının uluslararası bir İslamcı stratejiyle ilgileri de yoktu. Çoğu Özbekistan, Çeçenistan ya da Keşmir gibi yerlerden gelmiş, ...memleketlerine dönüp İslam Devleti uğruna savaşmayı hedefliyordu. Bin Laden bu kamplardan bazılarının masraflarını karşılıyor... ...bunun karşılığında da planladığı eylemler için buralardan gönüllü arayabiliyordu. 2001 yılı Ocak ayında Kenya ve Tanzanya elçilik saldırılarına karışmakla suçlanan 4 kişi... Manhattan'da mahkeme önüne çıkarıldı. Amerikalılar gıyabında Usame Bin Laden'i de yargılamak istiyorlardı. Ama Amerikan yasaları gereği bunu yapabilmeleri için saldırıların bir suç örgütü tarafından planlandığını kanıtlamaları gerekiyordu ki eylemle doğrudan bağlantısı bulunmasa dahi liderlerini de yargılayabilsinler. El-Kaide adlı kitabın yazarı, araştırmacı Jason Burke anlatıyor. 1998 1998'deki bombalı saldırılarla ilgili soruşturmada Cemal El Fadıl isimli bir kaynak ortaya çıktı. Sudanlı El Fadıl 90'lı yılların başlarında Bin Laden'in yakınında bir militandı. Sonradan çeşitli Orta Doğu ülkelerinin istihbarat servislerinin deneyip birbirine devrettiği bir ajan olmuştu. Sonunda Amerikan istihbaratının kapısına geldi ve Amerikan hükümeti çok büyük paralar ödediği El Fadıl'ı iddia makamının en önemli tanığı olarak sundu. El-Kaide tablosu esasen bu adamın anlattıkları üzerine çizildi. El Fadıl'ın Amerikalılar için çizdiği tabloya göre Bin Laden, hücreleri ve binlerce militanıyla güçlü bir merkezden idare edilen uluslararası bir terör örgütlenmesinin başı olarak görünüyordu. El-Fadıl ayrıca Bin Laden'in bu örgüte El-Kaide ismi verdiği bilgisini de vermişti. Etkileyici bir tabloydu bu ama gerçeklerle pek az ilgisi vardı. Gerçekte Bin Laden ile El-Zevahir'i çeşitli bölgelerde ilan ettikleri yeni stratejiyi çekici bulan radikal İslamcılar arasındaki gevşek iletişim ağının odağıydılar. Fakat bunu bir örgüt diye adlandırmak güçtü. Çünkü militanlar çoğunlukla kendi eylemlerini kendileri örgütlüyor, Bin Laden'e para ve diğer konularda yardım için başvuruyorlardı. Bin Laden hiyerarşik olarak bunların komutanı değildi. Ayrıca 11 Eylül saldırıları sonrasına kadar Bin Laden'in El-Kaide diye bir isim kullandığına dair de hiçbir kanıt bulunmuyor. Amerikalıların 11 Eylül öncesi çizdiği El-Kaide tablosunun ressamı Cemal El-Fadıl'a gelince, El-Fadıl kendisinden para çaldığını söyleyerek peşine düşen Usame Bin Laden'den kaçıyordu aslında. Tanıklığı karşılığında Amerikalılardan yüz binlerce dolar ve özel koruma güvencesi aldı. Bu nedenlerle Kenya ve Tanzanya Saldırıları Mahkemesi'nin savunma avukatları El-Fadıl'ın tanıklığının güvenilir olmadığını düşünüyorlar. Sam Schmidt bu avukatlardan biri. Ben El tanıklığının belli bölümlerini Amerikalıların oluşturmak istedikleri resmi desteklesin diye uydurmuş olduğuna inanıyorum. Bence bütünlüklü bir örgüt imajı konusunda bir dizi yalan söyledi. Bu söyledikleriyle el bir tür yeni mafya ya da komünist partisi gibi bütünlüklü ve sıkı şekilde örgütlü bir grup görünüm kazandı. Böyle olunca El-Kaide ile ya da Bin Laden'in söylediği bir şeyle ilişkilendirilen herhangi birinin yargılanması kolaylaşmış oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 19 Eylül'cünün Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelen 11 Eylül saldırıları bütün dünyada şok yarattı. Eğmen El yeni stratejisi en acımasız ve görkemli bir şekilde yaşama geçirilmişti. Fakat bu saldırı aslında ne El ne de Bin Laden'in fikriydi. Fikir Halit Şeyh Muhammed adındaki radikal İslamcı bir militandan çıkmıştı. Şeyh Muhammed para ve gönüllü intihar eylemcilerinin bulunması konularında Bin Laden'den yardım istemişti. Ama saldırıların yarattığı panik ortamı içinde politikacılar bir yıl önce bir mahkeme sırasında çizilen El-Kaide tablosuna sarıldılar. Örgütlü suç konusunda mafya neyse örgütlü terörde de El-Kaide aynı şey. 60'ı aşkın ülkede binlerce terörist var. Bunlar yerel olarak örgütlenip sonra Afganistan gibi yerlerde kurulan kamplarda eğitim görüyorlar. Buralarda terör taktikleri eğitiminden geçiriliyorlar. 11 Eylül saldırılarının Amerikan siyasetine en büyük etkisi yeni muhafazakarların iktidardaki gücünü mutlaklaştırıp pekiştirmek oldu. George W. Bush başkan seçildiğinde Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld gibi isimleri kabinesine almıştı gerçi ama... Başlangıçta yeni muhafazakarların Amerika'nın dünyadaki yeni misyonuyla ilgili vizyonlarını benimsemiyordu. Örneğin seçilmeden önce bir televizyon programında şöyle konuşmuştu. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin işi başka ülkelere girip biz bunu böyle yapıyoruz, siz de öyle yapacaksınız diye dayatmak değil. 11 Eylül saldırılarına nasıl yanıt verileceğini değerlendirmek üzere Hemen küçük bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu grubun çekirdeğini savunma bakanı Donald Rumsfeld, yardımcısı Paul Wolfowitz, başkan yardımcısı Dick Cheney ve Pentagon özel danışmanı Richard Perl oluşturuyordu. Aynı ekip son olarak 20 yıl önce başkan Reagan döneminde iktidar olmuş ve Amerika'yı tehdit eden en büyük şer gücü olarak gördükleri Sovyetler Birliği ile mücadeleye odaklanmışlardı. Şimdi de terörle savaş kavramını aynı terimlerle açıklıyorlardı. Totaliiter Sovyet rejimine karşı mücadele temel değerler üzerinde bir mücadeleydi. Bu savaşın taraflarının hayır ve şer güçlerinden daha iyi tanımlanamayacağını düşünüyorum doğrusu. terörle savaşında buna çok benzer bir yanı var. Bu teröre karşı açılan bir savaş değil. Bu, insanlığa dayanılmaz bir tiranlığı dayatmak isteyen, herkesi kendi inançlarını kabule zorlayacakları bir İslami evren oluşturmak isteyen teröristlere karşı savaş. Bu anlamda da iyilik güçleriyle şer güçleri arasındaki bir muharebe. Yine muhafazakarlar, Sovyetler Birliği aslında içten içe çatırdayıp çökme işaretleri verdiği sıralarda Moskova merkezli uluslararası bir şer örgütlenmesinin, Amerika'yı ciddi şekilde tehdit ettiği efsanesini yaratmışlardı. Bunun benzerini radikal İslamcı hareket içinde yaptılar. 1988-90 yılları arasında Merkezi Haber Alma Örgütü CIA'in terörle mücadele dairesi başkanı olan Vincent Canistraro. What the Yeni muhafazakarların yaptığı şu, Sovyetler Birliği ile rekabet döneminde geliştirdikleri bir kavramı temel alıyorlar. Sovyet komünizmi kötücül bir rejim, ülkemizi, halkımızı, okullarımızı ele geçirmeye çalışıyorlar ve benzeri. Bu abartarak yarattıkları bir şer gücü kavramıydı. Bunu alıp aslında hiç aynı olmayan başka bir tehdide uyarlıyor, aynı söylemleri kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri yenişer güçlerini yok etme kampanyasına Afganistan'ı işgal ederek başladı. Kötülük kaynağında bulunacak ve yok edilecekti. Afganistan'da İslamcı Taliban yönetimine karşı bir araya gelen milislerin oluşturduğu Kuzey İttifakı ile birlikte hareket ettiler. Taliban'ın en güçlü birlikleri ise Afganistan'daki kamplarda eğitim gören binlerce yabancı savaşçıdan oluşuyordu. Amerikalılar Kuzey İttifakı askerlerinin ele geçirdiği her bir yabancı savaşçı için prim ödedi. El-Kaide militanları ilan edildi bu kişiler. Ya öldürüldüler ya da Guantanamo üstüne yollandılar. Oysa bu yabancı savaşçıların çok büyük bir kısmının ne uluslararası terörle ne de Usame Bin Laden'le bir alakası vardı. Taliban ve yabancı birlikleri yok edildi. Ama El-Kaide hakkındaki efsane giderek daha büyüleyici detaylarla büyüyordu. Amerikalılara göre Usame Bin Laden, Tora Bora dağlarında karargahına çekilmişti. Öyle bildiğimiz türden mağaralarda değildi bunlar. En ileri teknolojiyle donatılmış tünelleri, komuta merkezleri, havalandırma sistemleriyle karmaşık yeraltı kompleksleri vardı dağlarda. Günlerce devam eden şiddetli bombardımandan sonra Amerikalılar ve müttefikleri Torabora'da birkaç ilkel mağara dışında hiçbir şey bulamadı. El Kaide adeta buhar olup uçmuştu. We haven't captured any al Qaeda but... and, and how many you actually to kill here in South East Amerikalıların Doğu Afganistan dağlarında El Kaide aramak için destek istediği İngiliz birliğinin komutanı 5 haftalık arama harekatından sonra hiçbir El Kaide militanını yakalayamadıklarını ve öldüremediklerini anlatıyordu. El Kaide kitabının yazarı araştırmacı Jason Burke de o dönemde Afganistan'daydı. Afganistan'ın doğusundaki İngiliz birlikleriyle beraberdim. Ne zaman El-Kaide ya da Taliban militanlarının saklandığı bir yer ihbarı alsalar hemen baskın düzenliyorlardı. Ama ya hiç kimseyi bulamıyorlar ya da boş yere birkaç zavallı çobanın ödünü patlatıyorlardı. Bu yani olmayanın peşinde koşma durumu benim kafama terörle savaş denilen şeyi anlatan ...harikulade bir imaj olarak kazındı. Hücreleri, emir bekleyen gizli elemanlarıyla... ...uluslararası bir örgüt mevcut değil. Mevcut olan, İslam dünyasının dört bir yanındaki... ...öfkeli Müslüman gençler arasında yaygın olan fikirler. Tehdit de bu fikirlerin yarattığı bir tehdit. Amerikalılar ve İngilizler hayal peşinde koşuyor... ...ve gerçek tehdidi görmüyorlardı. Kimseyi yakalayamadılar çünkü resmini çizdikleri türden bir El-Kaide örgütlenmesi yoktu. Gerçek tehlike Eymenel Zevahiri'nin görüşlerinin dünyanın çeşitli yerlerindeki İslamcı gruplara ilham kaynağı olmasıydı. Bundan sonraki bölümde Afganistan'da bulunamayan El-Kaide'nin önce Amerikan ve İngiliz topraklarında sonra da Irak'ta aranışını izleyeceğiz.